Kalp gözüyle Allah görülür. Celle Celalü Hazretleri. Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu anh diyor ki ben kalp gözüyle Allah'ı gördüm diyor. Hocuğun yöne izin nadiratüm ya nazira bir gün gelecek ki o gün pek yakındır. O günde Hakka nazir olursunuz. Hatta gökte ayı nasıl görürseniz birinizi itmeden önünden şu ayı göreyim demediğim gibi hak öyle teceldi Cennetten, cennette değil cennetten. Kehdit Allah cemalün bizce meçhul. İnşallah yarın bu nimete ereriz, bu saadete gireriz de böyle bir tahlif edemek istediğimiz o vakit anlaşılır.